Çok aziz misafirlerimiz, hoş geldiniz, bizlere şeref verdiniz, toplantımızı değerlendirdiniz, Allah razı olsun. Böyle çok ruhani, manevi değeri çok yüksek bir vesile ile. Bizi bir araya getiren yüce Rabbimize hamd senalar ediyorum. Önderimiz, rehberimiz, başımızın tacı efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerine sonsuz salatü selam, tahiyyat ve ihtiramlarımızı arz ederiz. İlim Kültür ve Sanat Vakfımızın şu anda mevcut olan 10 enstitüsünden tasavvuf kültürünü araştırma enstitümüz tarafından tertiplendi. ahmet Yesevi Hazretleri ile ilgili bu güzel ve değerli sempozyum. çok değerli konuşmacılar onun üzerinde çeşitli yönlerden tebliğler sunacaklar. Konuşmalar yapacaklar. Ben dinleyicilerimize hatırlarında kalacak bir takım çizgılar olmak üzere şunları söylemek istiyorum. İran'da ve Horasan'da on binlerce mecusi, ateşperesti Müslüman yapmış olan kapı kapı dolaşarak İslam'ı tebliğ etmiş olan büyük veli yusuf Hemedani Hazretlerinin halifesidir. Halifelerinden birisidir Ahmediye sevi Hazretleri Bahadıni Nakşibendi Efendimizden önce bu yolun ismi Haceganiye idi ve Bahadıni Nakşibendi Efendimizle başlayan devresi Nakşibendiye diye adlandırılıyor. Ondan önceki devrede Haceganiye diye biliniyor. Bu Hacı Ganiye devresine bağlı bir büyüğümüz. Hacı Ahmedi Yesevi Hazretleri bizim dini kültür tarihimiz, edebiyatımız, Anadolu'da gelişen medeniyetimizin en önemli isimlerinden biridir. Piri Türkistan diye tanınır. Yunus Emre'mizin, Hacı Bektaşi Veli'mizin yolunda yürüdüğü büyüğümüzdür. Ve Nakşi tarikatında huş derdem, sefer derratan, halvetler encümen gibi prensipleri koymuş olan Gücdevanlı Abdul Halik Gücdevani Efendimizle aynı şeyhin halifeleridir. Yani Yusufu Hemedani Hazretlerinin hem Abdul Halik Gücdevani Hazretleri hem Ahmed Yesevi Hazretleri halifesi bulunuyordu ve Ahmed Yesevi Hazretleri Türkistan'da Asya'nın muhtelif yerlerinde Azerbaycan'da makalelerden görüleceği gibi Hindistan'da Türkiye'de Kafkasya'da Hazar denizinin kuzeyinde çok büyük tesirler icra etmiş. Çok mühim bir şahsiyet. Bu yılı içinde bulunduğumuz yılı kültür yönünden Ahmedi Yesevi yılı olarak kararlaştıran Kadir Şinas Kültür ilgilerimize de burada teşekkür ediyorum. Sözü kendi konularının her birisi son derece değerli mütehassısları olan tebliğcilere bırakıyorum. Hepinizi hürmetle selamlarım, esselamu aleyküm ve rahmetullah.